Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Elhamdülillah, Elhamdülillah. Elhamdülillahin ahmaduhu ve nestaayinuhu ve nestağfiruhu. Ve nâuzubillahi min şururi enfusina ve min seyyâti amalina. Men yehdihillah felâ mudillela ve men yudlil felâ hadiyela. Ve neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdahu lâ şerîk ala. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluhu. Ama بعد, fia ibadallah, ittakulallah ve ati'u, inna Allaha ma allazina ittakul ve lazinahum muhsinon. Kal Allahü Teala azze ve celle fi kitabi hilkariim. Azze billahi min shaitani rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Inna al-lazina ve lazina rahmet Allah, waAllahu rahim. Allahül azîm Bakara Suresi 218. ayette Cenab-ı Hak iman eden, hicret eden ve cihad edenler, işte bunlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah, mağfiret eden ve merhamet edendir. Buyurur. Dolayısıyla bu ayetten yola çıkarak ancak iman edip Hicret eden ve cihad edenlerin Allah'ın rahmetini ümit etmeleri, hakları vardır. Diğerlerin iman, hicret ve cihat üçlüsünü yerine getirmeyenlerin böyle bir ümit besleme, hak ve liyakatleri söz konusu değildir. Yine bir hadis rivayetinde peygamberimiz el-muhâceru men-hâcera mânehallâhu an buyuruyor. Buhari'nin e, iman e, babının dördüncü hadisinde. Yani muhacir, hicret eden kimse, Allah'ın nehyettiği, haram kıldığı şeylerden uzaklaşandır buyruluyor. E, yine e, ayet-i kerime, Allah'ın Allah günlerini hatırlatın e, diyor. In günler hep Allah'ın günüdür. Başkalarının bir günü yaratması da sahip olması da elbette söz konusu değil. Allah'ı hatırlatan günleri e, hatırlatın diyor. Yani tarihte e, Müslümanların ibret alacağı, e, Allah'a yöneleceği zaman dilimlerini gündemleştirin. İşte e, bugün Hicri takvimin üzerinden tam 1437 yılın geçtiği yeni bir hicri yıla eriştiğimiz günleri yaşıyoruz. Bugün 6 Muharrem 1438. Hicretten tekrar edeyim 1437 yıl geçmiş. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyle, ashabıyla birlikte Mekke'de e, İslam'ı e, yaşayacakları bütün imkanlarını kullandıktan sonra e, oralarda yapabileceklerini yaptıktan ve artık kafirlerin oralarda Müslümanların yaşamasına müsaade etmeyeceği e, dönem oluştuğu andan itibaren e, hicret ettikleri e, o zaman diliminden 1437 yıl geçmiş. Ve hicreti tekrar gündeme getiriyoruz, hatırlıyoruz o muhteşem zaman dilimlerini Müslümanların dünyaya yayılmasının başlangıcı olarak, İslam devletinin oluşması aşaması olarak yeniden ibret almak ve o günleri yeniden yaşamak niyetiyle Gündemleştiriyoruz. Ee, hicret, sevgili kardeşler, Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye göçmesi ile alakalı olduğu gibi, hicret kişi veya kişilerin bulundukları yerden bedenle, dil ile veya gönül ile göç ederek Allah için ayrılmasına daha güzel İslam'ı yaşayabilecekleri daha uygun bir yer. Bulmalarına denilen bir kavram. Ama hicret çok yönlü olarak ele alınmalı. Değişik çeşitleriyle Müslümanların hayatında devamlı yer etmelidir. Bir mekanla, bir zaman dilimiyle bir sınırı çizilen bir olayla ilgili değildir hicret sadece. İnsanın dünyaya gelişi de ölümü de aslında bir hicrettir. Cennette yaratılan ilk insan, dünyaya hicret etmiş, esas hicreti de yine cenneti hak edecek şekilde yaşadıktan sonra ona döndürülerek hicreti gerçekleşecektir. Annesinin karnından hicret edip dünyaya gelen bebek, çocukluğa, gençlik ve ihtiyarlığa doğru Hicretini yapacak, misafiri olduğu dünyadan sonunda yine anne karnı gibi daracık ve karanlık kabre göç edecektir. Oradaki hicret de yine bitmeyecek, ahiret denilen son yaşayışla hicreti tamamlayacaktır. Topraktan yaratılan insanın yine toprakta hicreti devam edecek, Yaratanda da hicreti sona erecek aslında. İnsan her an hicreti yaşamaktadır. Farkında olsa da olmasa da, gönlü, hayali, düşünceleri, psikolojisi her an hicreti yaşamaktadır. Aynen hücrelerinin ölüp, bazılarının dirilmesindeki hicret gibi, kanının devamlı vücudu içinde Hicret etmesi gibi. Yani bu hutbeyi dinlerken bile içimizde nice hicretler cereyan ediyor. Nelerimiz ölüyor, nelerimiz diriliyor. Onları bir düşünmüş olsak ilahi hikmeti kavramış oluruz hicreti de. Hicret sadece insana has bir şey de değildir. Bulutların oradan oraya hicreti olmasaydı yağmur yağmaz, Yağmur bulutlardan yere hicret, hicret etmeseydi, rahmete muhtaç varlıklar hicret edecek bir yer bile bulamazdı. Bir adı yağmur olan rahmet hicrettir. Hicretin rahmet olduğu gibi. Güneş, ay ve yıldızlar aynen yer küresi gibi her an hicret etmekte, belirli yörünge üzerinde hep muhacir olarak gezmektedir. Arı kovanında hapis hayatı yaşasa, çiçek çiçek hicret etmese nasıl bal yapacaktır? Leylekler kış gelince hat yolculuğuna çıkmasa hayatlarını nasıl devam ettirecekler? Kuşlar hicret etmese kendilerinin ve yavrularının karınlarını nasıl doyuracak? Kainatta insanda, eşyada devamlı bu hicreti görüyoruz. Ama Esas hicret, haramlardan helallara, zulümden adalete, isyandan taate, ataletten faaliyete yönelmektir. Sıçramak için gerilmek, gerilemek e, gerektiği gibi hicret de yeniden daha hızlı mesafe alabilmek için geriye dönmek, aslında e, cephede değişiklik yapmak. Savaş strateji taktiği gereği mevzi değiştirmektir. Yoksa kaçmak değildir. Hareketsiz, hicretsiz su kokuşacak, sinek yuvası pislik adası olacaktır. İnsan da öyle. Eğer hicretini gerçekleştirmezse devamlı tekamüle doğru iki gününü eşit geçirdiği bir durumda güzel sözde olduğu gibi aldanmış olacaktır. Evet, bir de olumsuz hicretler vardır, olumlu hicretlerin yanında. Peygamberimizin şikayet edeceği Kur'an'dan uzaklaşma örneğinde olduğu gibi. Vakale Rasulü Yarab bir inne kavmitte hazu hazdel Kur'an mehcûra. Ey Rabbim, benim kavmim, benim toplumum Kur'an'dan uzaklaştı, Kur'an'dan ayrıldı onu terk etti, ondan hicret etti denilen hicrette olduğu gibi. Hicrandır, sürgündür olumsuz hicretler. Peygamber tabiriyle kimin hicreti, e, hicret ettiği dünya veya evleneceği bir kadına ise o ancak onun net, elde ettiği, edeceği şey ancak o dünyevi netice olacaktır. Buhari hadisinde ifade edildiği gibi, dünyevi göçleri çokça gördük. İnsanlar bulundukları yerden daha güzel yerlerde yaşamak için, daha refah ve para sahibi olmak için memleketlerini ve her şeylerini terk edebiliyorlar. Bazen de zalim düzenlerin mecbur etmesiyle ülkelerini terk etmek veya şehirlerini bırakıp başka şehirlere göç etmek zorunluluğu duyuyorlar. Ama önemli olan Allah için göç etmelerimizdir. Evet. Verrucze fehcur denilir Kur'an'da. Müttessir suresi 5. ayette. Yani her türlü kötülükleri, ahlaksızlıkları, günahları terk etmek de hicret kavramıyla ifade edilir. Bütün ibadetler aslında bize hicreti yaşatır. Her ritüel şeklindeki ibadetlerimiz e, hicreti canlı bir şekilde bize yaklaştırır, yaşatır. Sözgelimi namaz hicrettir. Hem de göklere, yücelere bir miraçtır, yolculuktur. Namaz kaldıraçtır. Oruç, e, hayvanlarla ortak olunan yemek ve içmeyi terk etmek, yiyip içmeyen meleklere benzemek, bir nevi melekleşmeye hicret etmektir. Zekat, cimrilikten cömertliğe, sahiplik iddiasından emaletçilik bilincine birer göç etmek, hicret etmektir. Haç doğduğu veya doyduğu yerden Rasulün doğduğu ve yaşadığı yerlere, hicretin gerçekleştiği mekanlara hicret değil midir? Tevhid kelimesi, tavutları, sahte tanrıları la kılıcıyla kesip illa ile Allah'a yönelmektir, hicrettir. İbrahim gibi yuh olsun size ve Allah'tan başka taptıklarınıza. Siz hiç aklınızı kullanmayacak mısınız? diyerek kafirlerle e, bağını koparmak Allah'a yönelmektir. Şirk pisliğinden tevhidin güzelliğine, küfrün karanlıklarından İmanın nuruna, haramların çirkinliğinden, fazilet ve sevapların güzelliğine hicret etmek durumundadır müminler devamlı. Tefrikadan vahdete, bireysellikten cemaate, ilgisizlikten kardeşliğe göç etmek demektir hicret. Tağutların çürük ipinden Allah'ın kopmak bilmeyen sapasağlam ipine, Kur'an'a yapışmaktır hicret. Evet tepdiyle mekanda ferahlık vardır derler Dolayısıyla biz de çevremizi saran e, haram ortamından helallara doğru e, Allah'ın e, Müslümanca e, güzelliklerine doğru devamlı hicret halinde olmak zorundayız hicretin bazı çeşitlerini gündeme getireceğim e, Bedenle yapılan hicreti biliyoruz. Yani fiziksel olarak, bedeni olarak bir ülkeyi terk etmek. Bunun yanında manevi hicretler vardır. Günahları terk etmek gibi, küfürden, şirkten, isyandan, Allah'ın dinine, imana hicret etmek gibi. Peygamberli hicret vardır, peygambersiz hicret. Ümmetli hicret vardır peygamberler açısından. Ümmetsiz hicretler vardır. Bir de peygamber olduğu halde cephesini terk eden, izinsiz hicret yapanlar vardır. Kur'an-ı Kerim ondan da bahseder. Kötü niyetle olmasa, iyi niyetle de olsa daha güzel bir ortam bulmak için davet ettiği toplumu izinsiz bir şekilde terk etmek kınanmıştır Yunus'un Aleyhisselam'ın hicreti gibi. Dolayısıyla buralarda yaşamak zor gelip kötü niyet olmasa da daha başka yerlerde İslami bir gayret ile ama cepheyi terk etmek şeklinde bir ayrılık hicret sevabına insanı götürmeyecektir. Evet, imani, fikri ve zihni hicretlerle başlar e, hicretler, ''İnni muhacirun ilâ Rabbi'' diye İbrahim Aleyhisselam'ın ifade ettiği gibi, ameli ve bedeni hicretlerle devam eder. Sonra insan cahiliyeden hicret etmek zorundadır. Onlarla bağını koparmak, onlarla ilişkisini kesmek, sadece davet ve tebliğ ilişkisini devam ettirip, e, kardeşlik, dostluk, e, velayet bağıyla bağlanmamak, hicret özelliği taşır. Yine şirk sistemlerinden beraat edip tümüyle tağutlardan uzaklaşmak hicret olarak değerlendirilir. Yani tağutları reddetmek, onları inkar etmek gönül yönüyle yapılması gereken hicretin özelliklerinden bir tanesidir. Olumsuz hicreti de az önce ifade ettim. Ee, hicret derken ya e, canlı bir Kur'an olup küçük bir Muhammed e, şeklinde e, gerçek hicreti gerçekleştireceğiz veya en azından Ali gibi onun suikast yatağında yatmaya hazır fedailerden birisi olacağız ya da Ömer gibi evet ben Medine'ye hicret ediyorum. Karısını dul bırakmak, çocuklarını yetim bırakmak isteyenler arkamdan gelsin sabah namazından sonra ben hicret edeceğim diyebilmek, ilan edebilmektir. Veya ensar gibi hicret edenlere gönüllerini, evlerini, iş yerlerini, her şeylerini seve seve verebilecek mallarını miras olarak bırakabilecek, sevdiklerinden onlar için vazgeçebilecek yardım ehli insanlar olabilmektir hicret. Ya da hicretten on gün sonra zalim sultanlara haddini bildirmek için az bir grupla çok sayıdaki insanlara karşı savaşı göze alabilen peygamber torunu Hüseyin gibi hicreti farklı alemlere hakkı götürmek olarak anlamak demektir. Ya da Ebu Eyyubül Ensari gibi 90 yaşlarında ta Medine'den kalkıp İstanbullara Allah'ın dinini yaymak, buralara hakim kılmak için hicret eden ve canını da buralarda veren Halit bin Zeyd bin Güleyb ki Ebu Eyyubül Ensari'nin adı budur aslında yoksa Eyüp Sultan filan değildir, nereden sultanlığı tenezzül etsin, öyle bir vasvas kendisi razı olsun. İşte onun gibi hicret edebilmektir. Evet, yani hicret, misafir gibi yaşayabilmek şu dünyada. Bir gece ansızın haydi denildiğinde her şeyini terk edebilecek, dünyaya her şeyiyle bağlanmayan, iğreti bir şekilde dünyada yaşadığını bilen, mala, mülke sahip olduğu değerlere bir emanetçi gözüyle bakabilen, Allah için terk edemeyeceği hiçbir şey olmayan bir kimsedir hicret ehli. Vatan konusunda da doğduğu doyduğu yeri sevse de, hoşlansa da Allah'ın hükmünün hakim olduğu yer olan vatan anlayışı için kendi ülkesini gerektiğinde Allah için rahatlıkla terk edebilmek vatanı ya da vatan anlayışıyla doğup büyüdüğü yerleri putlaştırmamak hicret ehlinin görevlerinden biridir. Evet, bir hicret daha yaşıyoruz. Bir hicri yılı daha geride bırakıyoruz. İnşallah içimizde hicreti gerçekleştirmek için tekamülümüzü arınmayı, takvayı artırmayı, iki günümüzü eşit geçirmemeyi bu vesileyle gündemleştirelim. Yeni bir yıla girmenin sorumluluğunu, planlarını, programlarını eda etmeye gayret edelim. Toplum içinde ama toplumdan hicret etmek Anlamında özellikle cahili toplumdan, onların ahlak ve problemli yaşayışlarından hicret etmeye hazır olalım. Olumlu hicret yoksa, olumsuz hicret bizi kuşatabilir. Fiili hicret ve ayrışmalar bulunmadığı müddetçe tersine hicret başlar. O zaman cahiliyeye doğru, düzene doğru savcılığa muhafazakarlığa doğru tevhidi anlayışlardan tersine bir hicret yaşanır. Biz insanları hakka davet etmediğimiz durumda batıl ehli insanlar bizi batıla davet edecekler. Bir biz onları etkileme durumunda olmadığımız müddetçe onlar bizi etkileyecekler. Biz onları hayra çağıramadığımız müddetçe onlar bizi şerre davet edebilecekler ve mümkün ki e, onlar etkili olup tersine hicretleri yaşayacağız. Cahiliyeye doğru adım atacağız, savrulup gideceğiz. O yüzden e, hakkı davet hakka davet etmek, insanları hayırlı hicrete yöneltmeye çalışmak hepimizin görevi olmalı. Evet. Hicret esas olarak toplumla birlikte olur bireysel hicretlerin pek bir etkisi olmaz. İnsanlar maalesef toplum olarak çok daha fazla cahiliyeye doğru akın ediyor, hicret ediyor, savruluyorlar. Biz de oralardan geçtik, yarın siz de bize benzeyeceksiniz gibi yaklaşımlarla bulundukları olumsuz havayı bize de tebliğ etmeye çalışıyorlar Hicret, önce safların netliği, tarafımızın belirginliği, rengimizin görüldüğü, tavrımızın bilindiği bir süreçle İslami çizgimizi ortaya koyan, net bir şekilde iftiharla ortaya koyan bir konumla başlar. Farklılaşma kendine, dinine, kimliğine has bir yaşama biçimi oluşturur. Sürüden ayrılırız. Ayrı bir toplum, bir cemaat, bir ümmet oluşturmak için cahiliye ile bağlarımızı, tağutlarla ilişkimizi koparmaya çalışarak hicrete adım atarız. Göç ayrıdır, hicret ayrı demiştik. Para kazanmak için, geçim için, eşi için, işi için memleket terk edenleri çok gördük ama Allah için hicret edenleri pek fazla göremiyoruz. Biz de onlardan olmak için gayret etmiyoruz. Allah için hicret, niyet, amel, sebat ve süreklilik ve Allah'ın dinini tercih gibi süreçleri zorunlu kılar. Zoru görünce yılgınlık göstermek, kaçmak, cepheyi terk etmek değildir hicret. Daha bir güçlü olarak fethetmek niyetiyle ne yapmak? Bir strateji değişikliğine gitmektir. Burada bir şey yapamayan aslında gittiği yerde de bir şey yapamaz. Burada görevini tümüyle yerine getiren gittiği yerlerde de İslami davet ve tebliğini mümkün ki yerine getirir. Kendini başka bir yerde ispatlamak için ucuz kahramanlığa hazır olmadığı cihada atılmak için başka ülkelere gitmek Hicret anlamına gelmez. İmtihan olduğumuz kavmi, bunlar adam olmaz veya ben burada imtihan olmak istemiyorum deyip terk etmek, en azından izinsiz göçtür, cepheyi terk etmektir, hicret değildir. Yunus Aleyhisselam gibi olma demesi Kur'an'ın bize bunları hatırlatır. O zaman balık yutar veya muhacirlere verilen genişlik bize de verilmez. Mekke'de yapılabilecek her şeyi yaptıktan sonra, Mekke'nin egemenleri, sana hayat hakkı tanımadıkları, Müslümanca yaşayıp İslam'ı tebliğ imkanı vermedikleri durumda bir üst geçici bir kamp yeri, cihada hazırlık yeri bulmak demektir hicret. Evet, hicret aslında bir çağın kapanması, yeni bir çağın açılmasıdır. Çağlar hicretlerle belirlenir. İnsanlığın yeryüzüne hicretiyle ilk çağ başlamış. Ee, Hz. Musa'nın e, kavmiyle Mısır'dan hicret etmesine kadar devam etmiş. Buna kurunu ula denir. Ee, İslam kültürüne göre ilk çağ. Hz. Musa'nın Mısır'dan kavmiyle hicret etmesinden Muhammed Aleyhisselam'ın Mekke'den Medine'ye hicretine kadar zaman dilimine de Kurunu vüsta, Orta Çağ denilir. Efendimizin Medine'ye hicret edip İslam'ı hakim kılmasından insanlığın ahirete hicretine kadarki zamana da kurunu uhra yani son çağ, ahir zaman eski ifadeyle değerlendirilir. Dolayısıyla çağları belirleyen hep hicretler olmuştur. Bizim de bu cahiliye çağını Yeniden İslami çağlara dönüştürmek için hicreti bir basamak, bir ölçü, bir ölçek kabul etmek durumundayız. Hicret bazen işimizi, bazen mahallemizi, bazen alanımızı, çalışma sistemimizi değiştirerek de olur. Bazen rahatımızı terk etmekle olur. İsmail'imiz neyse onu Allah yoluna feda edebilmek demektir hicret Evet, şirk, haram ve isyan ortamlarını terk etmek, her çeşit isyanı Allah için bırakabilmek, hicret kapsamına girer. E, hayatında devamlı Allah için hicretleri gerçekleştirmeye gayret eden e, müminlere, sizlere selam olsun. Ela inna ahzenel kelam ve ebla'l nizam. Kelamullahi'l melikil azizil allam. Kemâ kalallahu tebareke ve teala fi kelam. Bize kureyel Kur'an festemi olah ve ancitoğlu alleküm türhamun. Aüz bil lahim ne Şeytanı Raja mİsmiillahir rahmanir rahim. İnna dīna in